Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Güneş Enerjisi alanında yeni bir sektörel dernek kuruldu. EIF 9. Uluslararası Enerji Kongresi ve fuarı sırasında yapılan açıklamaya göre, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği yani GÜYAT, Türkiye Güneş Enerjisi sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı 17 kurucu üye ile kurulmuş oldu. Kurulan derneğin başkanlık görevini ise Birol Ergüven Yürütecek, Konuyla ilgili açıklamada değerlendirmesi yer alan Yeni Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Başkanı Birol Ergüven şunları söyledi. Güneş Enerjisi sektörünün büyümesi için ve bürokrasiye, kamuya ve özel sektöre her türlü desteği vermek için bir araya toplandık. Aynı zamanda Türkiye'de teknolojinin geliştirilmesini ve yatırımların artmasını destekleyecek bir sivil toplum kurumu olacağız. Şu anda 17 kurucu üyemiz var. Türkiye'nin böyle bir çalışmaya ihtiyacı vardı. Güneş enerjisi sektörü içinde yatırımcıların bir araya geldiği derneği kurmak için büyük çaba sarf ettik. Bütüncül bakış açısıyla yatırımcının önünde duran problemleri gidermek istiyoruz. Güneşle su ısıtma da Türkiye dünyada ilk üçte yer alıyor. Doğru adımlar atarsak güneş enerjisi sektöründe dünyada ilk sıralarda yer alabiliriz. Paydaşların tamamının faydası için uzlaşılmış önerilerle kılavuzluk yaparak yatırımcılara destek olmak adına adım attık. Her şey sektörün gelişmesi için diye konuştu kendisi. Dünyada 1922 yılından beri yapılmakta olan Her Critical Mass etkinliğinde olduğu gibi karayolları trafik kanununa göre trafikteki haklarını savunan bisikletçiler 2010 Temmuz ayının son cuma gününden bu yana İzmir'de sokaklarda eylem yapıyor. Bu kapsamda 25 Kasım 2016 Cuma günü Saat 18'den itibaren Konak meydanında toplanmaya başlayan İzmirli bisikletçiler daha sonra şehrin işlek bulvarlarında pedal çevirdiler. Konak, Çankaya, Basmane, Kültür Parkı, Lozan kapısı, Alsancakları ve Talatpaşa bulvarı boyunca süren bisiklet turu Gündoğdu meydanında son buldu. Yüzü aşkın İzmirli bisikletçinin katıldığı eylemde bisikletliler yol kenarından değil araçların kullandıkları şeritlerdeki bisikletleri sürerek haklarını savundular. Trafiği biz tıkamıyoruz. Trafik biziz sloganıyla yola çıkan bisikletliler her Critical Mass'ta olduğu gibi arabadan in bisiklete bin, araba kölelik bisiklet özgürlük sloganları ile yol aldılar. Şehirde yaşayan vatandaşların işten eve dönüş saati olan 7-8 saatler arasında yapılan eylemde zaman zaman araç sürücülerinin de bisiklet kullanıcılarına el sallayarak korna basarak destek oldukları görüldü. Otobüs duraklarında kalabalık halde dakikalardır otobüs beklemekte olan vatandaşların biraz şaşkın biraz da imrenerek bakışları arasında devam etti. Tur eğlenceli bir şekilde doğdu Meydanı'nda yapılan fotoğraf çekimiyle ise son buldu. Turda drone ile çarpıcı görüntüler de çekildi. Critical Massacre'dan bisikletçiler Önümüzdeki Aralık ayında yapılacak olan ve 30 Aralık'a denk gelen Critical Mass İzmir No 78'in daha eğlenceli olacağını ve yılbaşından bir gün öncesine denk gelmesi nedeniyle çeşitli kıyafetler ve müzikle yapılacağını belirttiler. Tüm bisiklet kullanıcılarının 30 Aralık Cuma günü 18.30'dan itibaren konak meydanında toplanıp İzmir'de 78.si yapılacak olan tura davet ettiler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye genelinde 2,5 milyon hektar sit alanını gözden geçirdi. Kimi yerler sit olmaktan çıkarıldı, kimi yerlerin derecesi düşürüldü. Sit kavramı da böylece tarih oldu. Artık jeolojik dönemlere ait ender bulunan ve olağanüstü özelliklere sahip yerler birinci, ikinci ve üçüncü derecede sit alanı olarak anılmayacak. Bunun yerine Kesin korunacak alan nitelikli doğa koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrol kullanım alanı olarak gruplandırılacak bu alanlar. İlk iki kategoride inşaat olmayacak ama üçüncü kategoride yani ilk iki kategorinin çevresindeki alanlarda düşük yoğunluklu konut ve turizm tesisine izin verilecek. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Kemalettin Cengiz Tekinsoy düzenlemeyi anlatırken turizm sektörünün dar bir alanda boğulmaması için yapılıyor dedi kendisi. Hürriyet'ten Aysel Alpin haberi. Bu çevre ve Şehircilik bakanlığının doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi adıyla 2014'te başlattığı bu projede 1.774.000 hektar alanda bulunan 2430 doğal sit alanı ile özel çevre koruma bölgesi olan 180.000 hektarlık Tuz Gölü'nün sit statüsü gözden geçirildi. Türkiye Tuz Gölü ile birlikte 22 bölgeye ayrıldı. SİT gözden geçirmesi yapılan ihalelerle özel şirketlere verildi. Bu şirketler aralarında ekolojistle, kuş, memeli botanik, omurgasız sürüngen uzmanları, hidrojeolog, peyzaj mimarı, harita mühendisi, coğrafi bilgi sistemi sertifikalı uzmanlarının olduğu 11 kişilik ekiple bütün SİT alanlarını 4 mevsim boyunca izleyerek rapor hazırladı. Şanlıurfa bölgesinin ihalesi güvenlik gerekçesiyle iptal edilirken, 21 bölgenin raporları teslim edildi. Aralarında İzmir, Çeşme, Seferihisar, Antalya, Tünektepe, Konya, Beyşehir ve Tuzgölü başta olmak üzere binin üzerindeki yerde eski sit sınırları yeniden belirlendi. Umalım bu çalışma yeni bir talanın önünü açmasın. Alanların daha etkili korunmasına vesile olsun. Mesele sadece turizmcileri kurtarmak olmasın. Yeşil ve barış dolu bir gezegen esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan gazeteman Uygar Özesi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş gezegenin geleceği programını sundu. Bosch, je leven is technologie.